Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulullah ve ba'da. El dersul aşiri 10. ders. Zehebe Zekeriya le ziyareti Hamidin ba'des salatil fecri. Zekeriya Zekeriya sabah namazından sonra Hamidin ziyaretine gitti ve lakinne ma vecede hu fil beyti fakat o onu evde bulamadı ma vecede hu onu bulamadı fil beyti evde fe libnihi musa fe libnihi onun oğluna dedi ki ki onun oğlunun ismi de musa musa isimli oğluna libnihi'deki hu zamiri ise Hamid'e gider. Yani Hamid'in oğlu Musa'ya dedi ki Eyni ebuke, baban nerede? Musa zehebe ile sugi, çarşıya gitti. Eyez yezhebu ile sugi külle yevmin, külle yevmin. Her gün çarşıya gider mi? Yezhebu, zehebenin muzarisi. Mazi fiil Türkçede geçmiş zamanı denk gelir karşılık gelir. Muzari fiil ise Türkçedeki iki zamana karşılık gelir. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Yani gidiyor ve gider deriz ya. Muzari fiil Arapçada Türkçedeki iki zamana işaret eder. Geniş zamanı şimdiki zaman. Burada geniş zaman olarak kullan kullanıldı. Her gün Çarşıya gider mi? Nam bu daimen ile suqi vades salatil fecri Evet. Sabah namazından sonra çarşıya daima gider. Daimen daima. Sürekli yani. Devamlı olarak. Meta yerci'u mine suqi Çarşıdan ne zaman meta, ne zaman raca yerci'u döner? Yerci'u Fis saati sabiati. Saat kaçta? Sabi'a. Yedide. yedide. Saat yedide döner. Ve ahyanın fis saati sami'eti. Ahyanin bazen demek. Bazen de saat sekizde döner. <gülüyor> Ma zayif alu fil beyti. Ma zayif alu. Buradaki ma-za'daki za-zayet geliyordu. Fazlalıktan geliyordu. Manası yoktur biliyorsunuz. Evde ne yapar? te ale Yapma. Fiil, eylem. Ne iş yapar? Ne eylem yapar? Ne yapar? Soru uzayınca mı? ma za yoksa. Yok. getirilebilir. Hiçbir manası yok. Kaldırılabilir de. Ma-yef-alü. Ma-yef-alü suhufen Veysel, habere mineral izahatı. Evde ne yapar sorusunun cevabı, gazeteleri okur ve radyodan haberleri dinler. Semiya Yesmeo, Gara Yakrao. Metayez hebu ilal mesnaî, el mesnao, fabrikalı mı? Fabrikaya ne zaman gider? Yaz hebu fīs saatit tasiyati ve nisfi saat dokuz buçukta gider ve meta yer ciu min hunake ve oradan yani fabrikadan ne zaman döner? Yer ciu saatil vahideti ve nisfi evi saniyeti saat bir buçukta veya iki döner. Eyz habu ilal mesna'i marraten ukhra ba'da zuhri Öğlenden sonra öğle namazı kastediliyor burada. Öğle namazından sonra bir kez daha fabrikaya gider mi? Merraten ukhra. Merre kere demek. Ukhra diğer bir kere daha gider mi? Çünkü sabahleyin gitmişti. Ondan sonrakini bir kere daha diye ifade edilir. Bir kere daha gider mi? La la hebu ba'da zuhri Hayır öğlen namazından sonra gitmez la yazhebu. Birinci la hayır ikinci la fiilin başına gelen olumsuzluk iki. Gitmez. Uhra, la yib. diğer mi oluyor Uhra, diğer bir diğer demek evet. Okra. Evet. zaman için la kullanılıyor, ma da oluyor, Muzari için la kullanır, ma da kullanılır, la da kullanılır. Geleceğiz ondan inşallah. Yeclisu fi mektebihi vades salatil asri. İkinci namazından sonra burada masasında oturur. Yeclisi, celesi yeclisi. Mektebihi, fi mektebi. Evet, masasında. Kem amilen ya fi pi mesna ikum. Fabrikanızda ke, e, kem amilen. Kaç işçi çalışıyor? Ya amel, amele der. Çalışma, çalışır. Ameli. Amel, amele amiletünün çoğulu. İşçiler demek amele. Amilun işçi. Amele ise onun eee çoğulu. Biz tekli. Nasıl? Bizde tek olurum. He. Fabrikanızda kaç işçi çalışır? Çalışıyor. Mesnauna neyse bir kebirin. Fabrikamız büyük değildir. Ya min fihi ve 50 ve 13 amilen ve mühendisani. Onda fihi yani fabrikamızda 125 işçi ve iki mühendis çalışır. Bu mietün 100, mietün ve 50 ve 13. Bu sayıları mietünü görmüştük, 25'i bugün göreceğiz inşallah. 125 işçi ve 2 mühendis çalışır fabrikamızda. Es saatü'l-anet tasiyatü illa rub'an Şimdi saat 9 eksi çeyrek yani 9'a çeyrek var. 8.45 9'a çeyrek var. Et tasiyatü saat 9 İlla ancak rub'an çeyrek hariç çeyrek saat hariç. Yani 9'a do, çeyrek var. Ve maraca ke ve babam dönmedi. Hani kaçta döner demiş de o e, efendime söyleyeyim. Saat yedide döner demişti ya. dokuz'a çeyrek var. Hala dönmedi onu soruyor Zekeriya. Musa da cevaben le allehu yerci uli yevme mutaahhiren. Korkulur ki o bugün geç dönecek. Geç olarak dönecek. Müteahiren, gecikmiş olarak, geç e, kalmış olarak dönecek. Tehir döner, döner. Tehir etmek. Müteahiren, gecikmiş olarak. Haldir o, gecikmiş olarak döner. Tabi ki oradan yani. Tehir. Tehir oradan geldi. Temarin alıştırmalar. Şimdi bu derste gördüğümüz okuma parçasında gördüğümüz kaydeler alıştırmalar kısmında karşımıza çıkacak. Ecbanen ile tilatiyeti. Gelen soruları cevapla. Le ziyaretim men? Zehebe Zekeriya. Zekeriya kimin ziyaretine gitti? Me ta zehebe? Ne zaman gitti? Eyni hebu hamidun Ba'de salatil fecri Hamid sabah namazından sonra Nereye gider? Meta yercihu mine suqi Çarşıdan ne zaman döner? Ma'da yefalu fil beyti Evde ne yapar? Meta hebu ilal mesnai Fabrikaya ne zaman gider? Kem amilen yağmülü <gülüyor> Fî mesnaihi. Onun fabrikasında kaç işçi çalışır? Kem mühendisen ya fî mesnaihi. Onun fabrikasında kaç mühendis çalışır? Sahih mâyeli sâni. ikinci alıştırma. Gelen şeyleri sahihle, düzelt. Doğrula. Hamidun i̇bn Musa. Hamid, Hamid, Musa'nın oğludur. Zekeriyya. Hamid. Şimdi şey, Zekeriyye Coincide... Düşünürsünüz inşallah. Yed hebu hamidun ile suğu ahyanın. Hamid bazen çarşıya gider. Yed hebu hamidun ile mesnayı fi saatit samineti ve nisfi. Hamit fabirkaya saat sekiz buçukta gider. Yezhabu Hamidun ilel mesna'i ba'de salati zuhri eydan. Hamid öğlen namazından sonra da fabrikaya gider. Yajlisu fil beyti ba'de salati asri. İkindi namazından sonra evde oturur. Mesna'u Hamidin kebirun. Hamid'in fabrikası büyüktür. Bu cümlelerin hepsi yanlış. Evet. Hepsi yanlış. Bunları doğrusunu e, yazacak yazacak şey, doğrusunu ifade edecek şekilde yazacaksınız defterlerinize. <gülüyor> Es-salis 3. alıştırma. Temel maili gelen şeyler düşün. El madi ve'l mudariu. Mazî ve muzâri fiillerin karşılıklı çekimi. Zehebe aliyun ila'l medreseti emsi. Dün Ali dün okula gitti. Dün olduğu için geçmiş zaman olduğu için. Zehebe. Mazi fiili kullandı. hebu Ali, Aliyyun ilal medreseti kulle yevmin Ali her gün okula gider. gider geniş zaman. Gidiyor şimdiki zaman. Her gün geniş zaman. Gid, gidiyor da Kullanın bir zaman külle yevminden dolayı gidiyor diyemeyiz. Gider. Deriz. Gidir, Veya el-an deseydi gidiyor olacak. Evet. <gülüyor> Ali her gün okula gider. Kara İsmailul Qur'ane, İsmail Kur'an'ı okudu. Yakrav İsmailul Qur'ane, Ba'de salatil fecri külle yemin. İsmail her gün sabah namazından sonra Kur'an okur. Raa yakrau. Gazeler raculu seyyare tehhu. Adam otomobilini yıkadı. Yag silur seyyaretehu seyyare tehhu. Külle usbuin. Adam her hafta otomobilini arabasını yıkar. Mazi muzari dediğimiz gibi mazi geçmiş zamanı ifade eder. Muzari ise Türkçe'de iki zamanı ifade eder. Bir şimdiki zaman yani ıyor manasındaki şimdiki zaman bir de er ar" manasındaki geniş zaman ifade eder. Ancak cümlenin içerisinde veya e, sorulan sorunun cevabı olarak gelecekse cümlenin öncesinde sonrasında zamana işaret ediyorsa onu biz şimdiki zaman veya geniş zaman olarak kullanabiliriz. Burada külle yemin külle husbun diye kullandığı için geniş zamanı e, anlarız. Geniş zaman ifade eder. Muzari fiil. Şimdiki zamanda geniş zamanda ifade eder. Duruma göre onu ayırt edecek başka amiller e, kullanırız. Onlara dikkat ederiz. Muzari fiilin daha doğrusu, bir mazi fiilin muzariye çevrilmesi çevrilme kaidesini hemen söyleyelim. Eteyne harflerini Muzarife'nin çekimine tamamına girmeyeceğim. O yüzden kısaca bir buna giriş yapayım. Eteyne harflerini Eteyne harflerini Elif, T Y Nun harflerini mazi fiilin başına geçiririz. Mesela idi. Değil mi? Bunlardan herhangi birisini herhangi birisini mazi fiilin başına geçiririz. Anlaşıldı herhalde. Şöyle değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Ondan sonra faal fiili cezmederiz. Faal fiili, mazi faal fiili, birinci fiili cezmederiz. Sonuncu fiili, lamel fiili ötreleriz. Aynen fiili de, aynı el fiilde kullandığımız fiilin çekimine göre fethalarız, kesralarız veya dammeleriz. Mazi fiilin muzaliye çevrili mi budur? Ez gidiyorum veya giderim. Yez gider. Tez gidersin. Ned Gidiyoruz, gideriz. Onunla yazsan olur mu? Neyi? Ona girmeyeceğim, muzarifiyle girmeyeceğim. Sadece burada, dikkat edin, şeride hep hebu kullandı. Sadece yezhev'e göreceğiz. o mazi ile muzarifi karşılaştırmak için. Yani o on dört sigralı muzarifi'nin çekimini yazmayacağım, size onu istemeyeceğim. Sadece bir ön giriş yaptım. Eteyne denir, elifteyenun. Muzari Muzarifil nasıl yapılır? Bu eteyne harfleri mazi başına geçirilir tarifi ilk harf cezinlenir, la-merfi dediğimiz son harf ötrelenir, ortadaki harf de yukarıdaki o söylediğimiz, yazdığımız daha doğrusu, e, işaretlere uygun olarak hareketlenir. Ona şimdi şu aşağıda gireceğim. Maziyenin muzara geçirilmesi kaydısını anladık. Anladım. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşılmazsa daha konuşalım üstüne. Konuşalım peki fe a l diye ifade ettiğimiz <gülüyor> mazi fiilin fe a diye ifade ettiğimiz mazi fiilin muzareye çevrilmesi için muzaraat harflerinden birisi başına geçirilir e t y n e-f-a-l <gülüyor> mesela e f a diyeceğiz fe a le f a e veya ı, veya u, lü yapacağız. Fiali, nefali, yefali kefali, nefali bir arada şekiller var O çoğu siyaları onlara e, sonra göreceğim. Anlaşılmadı mı? Anlaşıldı. Tamam o zaman sorun yok. Hani şunlara o kafanızı karıştırırsa birinci fiile biz faal fiil ikincisine aynel fiil Üçüncüsüne lavel fiil diyorduk ya Faleynesim gelmek için, fiil fiil derken birinci harf, derken ikinci harf, Lam derken üçüncü harf kastediyoruz Ondan dolayı kullandık faley. Er Rabi dördüncü alıştırma burada da yine kayda var. Tembellim misalleri düşün. Vektub mudariyat falelatiyeti gelen fiilen muzarisini yaz. Muzari'sini yaz. Şimdi burada dört tane bab e, işaretlemiş. Dört tane babdan örnek vermiş. Yek Tubu. Muzari fiilde aynel fiilin yani ikinci harfin harekesine dikkat edin. Birin, daha doğrusu hem mazinin hem de muzari. Mazi'de aynel fiilin harekesi. Muzari'de aynel fiilin harekesine dikkat edin. Ketebe Yek Tu bu. İkinci babın örneği Cles yelesu. 3 babın örneği Zhebe yezhebu. Bir şeyler çıkabilir istersen. Zhebe yezhebu. Dördüncü babın örneği Semia yesmeu. Şimdi bunu. Tahtaya yazdığımız şekliyle, hem siz de yazın onu Tahtaya yazdığımız şekliyle imza çalışalım Üstekar mı hocam? He Üstekar. Murat Üstekar Fiinle Mazisinde ve muzarisinde aynel fiilin aynel harfin yani ikinci harfin harekesine göre altı baba ayrılır. Altı baba ayrılır. Bunlardan ilki her babın ilki mazi fiili ikincisi muzari fiil ifadedir. Bu şu demektir. Mazisinde ortanca harfin harekesi fetha olup Muzari isimde ortanca harfinin harekesi dam nedir? K-T-B K-T-B Tu Bu. Şunlar hep sabit biliyorsunuz. Bu da sabit. Bu da sabit. Mazi'de de Mazi'de de biliyorsunuz şu sabit. Yani faal-i aynen sabit. Muzari'de de faal aynen sabit. Ne O zaman ve lamel. Aynen fiiller değişken. Aynen fiillerin hareketini yazdık bize buraya şimdi. Aynen fiillerin mazide kalkmana göre hareketini. Şunlar değişken. Şöyle düşünürüz. Değil mi? Aynı hareketler. Aynı hareketler. Kete ve efendime söyleyeyim. İlk tuğu bu. Şu sabit. Şu sabit. Şu değişken. Şurada her ikisinde T değişken yani. Aynı bir fil diyoruz. Aynı bir fil değişken. Birinci bab mazide orta harfin harkesi fetha çünkü ba başlığı ve sonluk harfin zaten sabitti. Fethaydı. Muzari'de orta harfin harkesi damme. Örneği orada var. Ketebe yektubu lehaleyed hulû. Efendime söyleyeyim. Haraca, Yahrucu, Sece'de Yescudu gibi. Adını devam ediyor. Fark ettiniz mi? Evet. Birinci <gülüyor> kalıp bu. Birinci babın kalıbı mıdır? İkinci bab mazide ikinci harfin yani aynel fiilin harekesi fetha Muzali'de Kesra. Mesela Celsa, Yeclisu. Yeclisu. Başka? Gasele Yersilu Yersilu Raci'a Yerci'u Yerci'u <gülüyor> İkinci vaatta bu şey Üçüncü vaatta Hem mazi'de hem muzari'de Aynel fiillerin Yani ikinci harflerin herkesi fetha gelir Mesela Oku Osman. Yebe. Yebe. Zehebe yezhebu. Zehebe yezhebu. Veya raka'a yerke'u. Efendime söyleyeyim. Rafi'a yerfa'u. Feale yefa'lu. Gibi. Üçüncü bab. Dördüncü babda mazi'yi de aynel fi'nin harekesi kesra muzari'yi de fethâ. Mesela semi'a yesme'u se mi Fehime, yesme'u fe hi başka yani, la i yel abu gibi şerebe-yeş-rabu şerebe evet. de bu zaten bu ilk dördünü almış kitabımız Onun ayrıca iki tane daha kalıp var beşinci kalıbınki hem mazide hem muzaride Ayner film harekesi ötüre Mesela hasune yahsunu. Bunun örneği çok fazla yok. Birkaç tane fiil var şuna gelince. Hasune yahsunu. Hem mazide hem muzaride aynı eliflenmesi ötran. Bir altıncı kalıp var ki onun da hem mazide hem muzaride harekesi aynel'in harekesi kesra. Kes. Mesela hasibe yahsibu. Deribu. Şerbe yeş rabu Bu üçüncü battan, şey, dördüncü battan <gülüyor> Hasibe-yahsibu Tamam? Bunu yani Bu kalıbı, şeyde Medrese usulunda ezberletirler. Ezberlenmezse olmaz. Nasıl ezberlenecek? Fethun <gülüyor> bammun katun kesrün kat hatan kesrün katun dammun dammun kesraten şiir yapmışlar ki akılda öyle kalır bir daha söyleyeyim katun dammun katun kesrün kat hatan kesrün katun dammun dammun kesraten harlısızsın yine kalır mesela yani. evet. nasıl olursa yine kalmıyor diyor zaten yok ezberlenirse kalır Allah razı olsun yani şiir gibi Fethun dammun Fethun, fethun kesrun, kesrun Fethata, fethata, fethata Kesrun fethun, fethun dammun dammun, dammun, dammun Kesrata kestrata. Şair burada kısaca diyor ki neyi Neyim anlattıklar demiştim. <gülüyor> <gülüyor> <Kısal değilim. gülüyor> i̇şte bu anlatımı Şair çok kısaca böyle özetlemiş. İki tane harf demişiyor değil mi hocam? E, Ortadaki mi baştaki. Doğru mu anladım? baştaki değişmez şu muzahara tarifi zaten Muzara tarifi sona da renklenir mazide ilk harf hep sabittir yani mazide muzahariye dönüşte yapacağız enidir son harf de ötrelidir o ikisi sabittir değişmez ortanca harf değişir hem mazide ortanca harf hem muzaharide ortanca harf İşte. Şunlar Çek da hep muzahari mazide ve muzaharide birincisi mazide ikincisi muzahari demiştik ortanca harflerin hareketleri çünkü Baştaki harfle, ile harf zaten sabit değişmiyor. Değişen ne? Ortalık. Bu ortanca harfın herkese. Harfı. Muzari de şu muzari tarifi bunu fiilin içine katmıyoruz. Muzarat harf. Muzari tarifi. Muzari yapan harf. Mazi de ilk harf ve son harf zaten sabit muzariye dönüşsün. Cezimli ve ötreli. Sadece aynel fiil. Aynel fiil yani ortanca harf değiştiği için şunlar hep ortanca harf işaret ediyor. Sim Faal, aynel, yani şey. yani Anlaşılsın diye. Zeheb demeyecek de faalenecek. Zehebin z zeh, harfi demeyecek de fe, faal fiili diyecek. Yani sim gelir Kalıbı mi? nasıl gelir anlamadım yani. kalıbı daha çok. Formüleştirecek. Daha çok kullanıyor ki olduğunda mı faal demiş yani? Hayır. Geçtiğinden de veya dönüşü. Simgelemiş, simgelemiş. Nasıl biz mesela bilinmeyen harfe birinci sene x, ikincisine y diye simgeleriz onun gibi. Fiil ya. Neticede. O fiil, fiilin fe'alesi herhangi bir fiilin vezni, ailenin devamı değil, isim gelmeli. Formüleştirilmiş Evet, bu ezberlenecek inşallah. Şairin yaptığı bu kalıbı. Altı kalıbı. Altı kalıbı ezberleyeceğiz. Göler mi? He. Tetun danun, fethun, kesrun, fethatan. Kasrum petun İsterseniz yazın. İsterseniz ses kaydı var. Oradan dinleyin. Ses kaydından neyi Uzatmayalım. yani? Tamam mı Ömerciğim? Güzel maşallah. Evet, bunu ezberlemeden bir sonraki giderse geçemez medrese talebeleri. Çünkü akılda kalmasını başka yolu yok. dammun Kesun'un Fethun. Fethun, damlun, damlun, kes, keser panır. İşte bu kadar basit. Bunların da ilk dört babı örnek olarak vermiş. <gülüyor> bunları hiçbir şey anlamadım da bilmiyorum inşallah. İnşallah. Nasıl? Burada uyudun biraz daha yani. <gülüyor> Burada neyi anlamadın? Nasıl olunca bunları, fatun, bunlar, yaşayan, bunların Fethal'ı keser. Onun nasıllığı yok. Bu ezberlenecek. Yani Hı. ZHB fiilinin ortalığı mazide Aynen filmi yani orta harfinin harekesi nedir? Muzaride o harfinin harekesi nedir? Bunu işiterek Anladım, tamam. veya sözlükten bakarak buluruz. Anladım. Başka türlü bilemeyiz. Bunun bir formülü yok. <gülüyor> Arap bunu nasıl kaide yapmışsa onu öyle ezberleyeceğiz. Sözlüğü olan arkadaşlarımız da bunun sözlükten e, alfabetik sıraya göre bakarlar sonra orta harfinin harekesine bakarlar. Mazide, muzaride de hemen yanında işarette gösterir zaten işaret koyar veya e, e, a, i, u yazar. Yani üstün esri ötleyi sembollemek için. O zaman yani şunu ezber yaptığımızda hani uygulayacağız bir kelime bunu kullanacağız ama. Değil mi? Bunu kullanacağız da bunu biz sadece fiiller bu kalıplardan birisine gelir diyebileceğiz. Yoksa herhangi bir fiil için hangi kalıp gelir bunu ancak ezberleyeceğiz. Ketebe yektubu birinci kapıdan gelir. Zehebe hebu. Üçüncü vaptan gelir diye ezberleyeceğiz onu. Bu da mazi fiili ezberlerken muzari fiilini ezberlemeyi gerektiriyor. Hani e, müfret kelimeyi ezberlerken cemisine beraber ezberliyorduk ya. Mazi fiilde beraber de muzariyi ezberleyeceğiz ki o aklımıza yer edecek. Ketebe yektubu, masara yensuru, fehime yefhemu, karayakra'u gibi ezberleyeceğiz Nasara Yensuru soru 1. gelir. Nasara Yensuru Nasara. Şu değil mi ortanca harf? Ha spontane harf ve mazide ortancar, muzaride ortancar. Şu ilki mazide, ikincisi muzaride ortancar. İlk ki mazide, ikincisi muzaride ortancar. Nasara Harfi harfi. Ortanca harfinin hareketsi ney? Fetha. Fethan Fethan, birinci bağlı bak Yen Yensuru, ortanca harfinin hareketsi Damme İşte birinci babdan geliyor Mesela secede yes judu Yes judu yes. yes. Gene birinci bab <gülüyor> Secede yes judu Yes judu O tarafa girme Şur, Şurayı <gülüyor> bir halledek o gerisi kolay <gülüyor> Şimdi buradaki olanlar hepsi orta Orta S L Y S eli evet. evet, mesela üçüncü bab ne? Bunlar hepsi orta mazide birincisi mazide, ikincisi muzade, ortanca harflerin harekeleri. Birinci bab dedik hani ah Ömer <gülüyor> ah, ah hani birinci bab dedik de ikiye böldük ya. Tamam. O birinci babın ikiye bölümünü şöyle ayıralım. Ilki mazideki ortanca harkisi, ikincisi muzadeki Müzari. ortanca harkisi. İkinci bab ikincide mazide, ikincisine muzadinin Evet. O zaman Zehebe Yezhebu dediğimiz zaman o üçüncü bab olmuş oluyor ama. Zehebe hebu evet üçüncü bab. Nasıl? Güzel. İşte örnekleri zaten bir, iki, üç, dört vermiş de beş, altı vermiş. Kesura Yeksuru. Hangi babtan gelir? Kesura. Yeksuru. Birinci bab. Şiarıza Yeşrebu dördüncü bab. Kesura Yeksuru. Kes, kesura kesura. Yeksuru. Beşinci, beşinci, beşinci bab Darabe yadribu Darabe yadribu İkinci bab Fehime yefhemu Fehime yefhemu Fehime yefhemu Fehime, hi me Dörtten, Dört, dörtten. dörtten. -hi -me. Nazara Yen-zuru Nazara bir Biz ilk harfler hem kalan gibi He. <gülüyor> <gülüyor> Başka Se-ele-yes-elu se ele yes, se -ele yes Üç, üçten, üçten, gelir. Üçten, gelir. üçten gelir Efendime <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Semi'a yesme'u. Semi'a yesme'u. Dört tane gelir. Başka başka fiil. Fiil. <gülüyor> <Zorpost oldum>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaleme yazlimu. Zaleme <gülüyor> yazlimu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Selim'e Yeslemu dört, dört. dört. Güzel. Anlaşıldı inşallah. Ayağı nasıl durum? İyi inşallah. İyi. Abdurrahman? İyi hocam. İnşallah. Evet. Geçiyoruz. Burada birinci, ikinci, üçünün dördüncü baptemiz. Alttan örnekler vermiş. Birer tane. diğerlerini muzahirlerini boş bırakmış. sonra yazacaksınız. Dördüncü kalıbın Muzari'deki aynaya kelinin hareketsi neyse. Üçüncü kalıp, ikinci kalıp, ikinci kalıp neyse. Onları altında aynen yazacaksınız. Bu, evet. Birinci sıradakiler, örnekler dışında hepsi mazi. Yeni kelime var mı? Ketebe, dehale, harace, secede. Secede secde, secde etti. İkinci bab. Celese, galese, racia, nezele. Nezele indi. Nuzul etti, indi. Zehebe, raka, raka Raka ruku etti. Rafi'a feale, feale yapıyorsunuz. Yaptı. Semih'a fehime laibe hafiza hafiza ezberle, ezberle hafız etti. Ha bu şey de varmış. Ondan devamı ne varmış? Ekele, gatele. Ekele yedi yedi gatele yedi öldürdü. Keserek kırdı, darabe evet, vurdu. vurdu. Sele feteha açtı. açtı. Şerebe, rakibe i̇şte, işte. Bindi. rakibe bindi. rakibun diyorduk yani Binci, bindi, rakibe bindi. Hakim eğer ki bu. Anlaşıldıysa geçiyorum. Bundan dolayı mazi ile muzariyi birlikte ezberleyeceğiz. Şimdi kadar maziyi ezberliyorduk. şimdi de mazi ezberliyoruz. Şimdi muzarisine geçince ki ile muzarisini aklımıza iyi yer edelim. Hangi kalıptan olduğunu ezberleyebilelim. Hangi baştan geldiğini ezberleyebilelim. Ekmele cümle latiyete. Bir wad fiilin mudarin münasibin fil firaqi. Gelen cümleleri Boşluğa münasip muzari fiil koymakla tamamla. Mesela ebi ile suri kulle sabahin yes, hebu. Babam hebu. her sabah çarşıya yezhebu gider. gider. Zahabe yezhebu kaçıncı kalıp? Yes, <gülüyor> Oraya ben 5. <var. gülüyor> <gülüyor> üçüncü 5. kalıp. Hangi kim diyor? Yes. E. Ee, evet, evet. Meta Ebu kemin el Baban fabrikadan ne zaman Yani Raciya. Raciya yerci. o. hangi kalıptan? Şu ança hanımlar Kalıpsız mı gelmiş? Yedinci kalıpte bari mübarek. <gülüyor> ben son hareketine hesaplıyorum. hocam. Hep ortanca hareketine bakacaksınız. İkinci kalıpte. Sonra hesaplanmayın ya. Yani. Hep ortanca hareketine bakacaksınız. Or İkinci Hesaplarken sayacak 1-2-3 diye mi yoksa? Ya çok aşikarı yer Raca-i Biraz da pratik yapılırsa inşallah. Evet. Ahmedul Gahvete ve Yusufu Şaye. Yeşil yerine yeşil. Kaçıncı kalıp? şeribe yeşrebu 4 Dört. 4 şeribe yeşrebu Güzel. ahi es-suhfa vel ahbara min izatihi min sabahin qara'a yapmalı 3 yani 5. kalıp qara'a yaqra' 3. kalıp 3. Ve sathatan ve Akbar ne yapar? Semiyes meu. Dördüncü haber. Bunu ezberlerseniz kaldır Allah azze. Yani şu şey var ya, şiir var, ya, o şiiri ezberlerseniz kaldır inşallah. Birazcık bir pratik gerekiyor tabi. O yüzden size bu hadis vermedik ya. Şiir ezberledi. <gülüyor> ona altyapı olmuş oldu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> el müderrisu alessebbüreti hışabun <gülüyor> vejhehu bis sabuni. El müdiru minel medreseti saati saniyeti. Bunları da siz düşünün inşallah. Es sadis 6. alıştırma maili gelen şeyleri oku. Burada da temyizi müzekker olan 21'den 30'a kadar olan sayılar vardır ki bu sayılara okud sayılar denir. Good sayılar Okud. Yerdanlık, ara sayılarda. Yani. Okud. Y o şeyde sözüktü, yerdanlık diye geçiyor. Öyle mi? Yani... Okudum diyor. <gülüyor> <Yerdanlık>. <gülüyor> evet, olabilir. Okud, kafına mı? Kafına Okud sayılar. Yani, ara sayılar, ara. ara. 20 ile 30 arasındaki sayılar. 30 ile 40 arasındaki sayılar. 40 ile 50, 50 ile 60, 100'e kadar. Hep okud değil mi? Hepsine okud sayılarda. Hemen burada bir şey yapalım. Birkaç e, bölümde söyleyelim sayıları. Bunlardan görmediğimiz okulda sonra, ondan sonra e, şey yapalım. Kaydelerini söyleyelim. Sayılar dört kısımdır. Bir müfret sayılar. İki <gülüyor> müfrez sayılar tek sayılar. Yani birden dokuza kadar sayılar. Tek sayılardır. <gülüyor> İki mürekkep sayılar. On birden 19'a kadar olan sayılardı. Değil mi? 3 okud sayılar. 20'den sonra ara sayılar. Bir de e, efendime söyleyeyim şeyler var. Atıflı sayılar var. Aslında yok yanlış ifade ettim. Okudu geri aldım. Okud sözünü. Okud 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye 10'lu sayılar. Tam sayılar. Okud. Atıflı sayılar da okud sayılan ara sayıları Tekrar edeyim. Düzeltelim şimdi. Aklıda yanlış kalmasın. Müfred sayılar 1 ile 9 arasındaki sayılar. 10 dahil. Mürekkep sayılar 11-19 arasındaki sayılar. Görmüştüm. Heh, bunları Bunların ikisini gördük. 11, Mürekkep sayı işte. 11-19 arası. Mürekkep sayılar. 11 dahil, 19 dahil. Ukut sayılar 20'den itibaren 90 dahil onlu sayılar. 20, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Onlar, onlar basamak. 90 dahil, 20 dahil, 90 dahil. Ukut sayılar. Bir de artılı sayılar var. Onlar da ukutların arasındaki sayılar. 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54. Artılı sayılar. Atıflı sayılar. Niye neden deniyor? Şimdi söyleyeceğim bunu. Bir birler hanesi ile onlar hanesi vav ile ayrılır. Atif harf falan vav da ayrılır ondan dolayı. Atıf hmm. Atıflı Atıf sayılara atıflı sayılar. Orada, orada, evet. Tamam. Evet. Atıflı sayılar da 20 ile 90 arasındaki sayılar. Atıflı sayılar. He. Evet. 20 ile 90 arasındaki sayılar. Ara sayılar ama. Ara sayılar. Evet. O kural neydi? 20 ile, 90 tam sayılardı, sayılardı. Mı? E, sayı 20 ile 90 arasındaki tam sayılar da, onlu sayılar da. Onlar basamak. Buras anlaşıldı mı? Anladı. Abdurrahman, okut sayı hangisi? Okut 20 ile 90 arasında ki tam sayılar. Tam sayılar. 20, 30, 40, 50, 60 şeklinde. Okut sayı o. Sayılar. Sayılar, işte 20 ile 90 arasındaki ara, ara sayılara ara da atif sayılar denir. 21, 22, 33, 34, 45, 46, 56, 57, 67, 68, 79. He, aradaki ara sayılar. Bu kudun arasına gider yani. Müfrede on dahildir. Efendim? On dahil Müfrede on dahil. Aynı zamanda elf ve mii de dahil. Müfrede. Onları tek başına kullanıyor çünkü. Yüz ve bin. Yüz ve bin de gene müfred sayılar. Çünkü tek başına kullanıyor. Müfred derken tek. Sadece tek bir sayı yani, tek bir kelime. Elfun, aşeretun, miyetun, yakhir, vahidun, isnani, selasun veya selasetun değil mi? Ervatun, kamsetun. Hep tek kelime. Bundan dolayı müfred diye isimlendirilmiş. Murat anladın mı? Sabah namazını yapsa daha iyi anlatsınız herhalde. Çünkü yorgun geliyorsunuz hep. Evet. Kaç sene öğrendim hocam sen bu işi? Neyi? <gülüyor> <gülüyor> sen onu ne yapacaksan kalk sen de öğrendin hemen. Sol işareti birden bire geliverdi. Evet. Devam edelim. Şimdi... 6. dersteyiz. 6. alıştırmadayız daha doğrusu. 10. dersin 6. alıştırması. Sayılara böyle bir özetledikten sonra burada hangi sayıları görüyoruz? Atıflı sayıları görüyoruz. <gülüyor> Bunlar temiiz-i müzekker atıflı sayılar. Temiiz-i müzekkar ama. Böyle bir özelliği var. Ayrılığı var. İlave bahsi, ilavesi var yani ismine. Temiiz-i müzekkar şey... atıflı sayılar. Konuşacağız işte temiizm müzekker, Zekkar atıflı sayılar. Evet temiizm-i bakıyoruz. Taliben diye geliyor. Peki atıflı sayılar neydi? 20 ile 100 arasındaki ara 90, sayıları. 90'dan sonraki 90 ile 100 arasındaki daha de da dahil. 91, 92, 93 neydi? ifade O gene atıflı sayılar. Yani Geçemizm-i de. Zekkar. 100'e 100. kadar işte. Ha, 100 e kadar. 20 o zaman 90'ı kaldıran 20 ile 100'e kadar az. Arası. 100 arasındaki 6 şeyini o arası sayılar diyelim 6 90 derken 90 dahil etmiştim ama 11 ile 19 arasında derken 11'i de dahil etti, 19'u dahil etti ki. Evet devam edelim. 21 demek. Vahidun ve ış ru ne taliban. Iş ru ne? 20 demekti. 21 bir ve 20 öğrenci. Yani tam böyle kelime kelime tercüme olacak. Bir ve yirmi öğrenci. Vav oluyor. He. Biri yirmi bir, yirmiye eklemiş olacak. Yirmi bir atıflı sayı derken onu vavı kastettik zaten. Bir ile yirminin arasına bir tane vav koyduk. Oldu sana yirmi bir atıflı sayı. Vahidun ve Işrune taliben. Temyiz'in cinsine baktık. Temyiz müzekker. Temyizin haline bakıyoruz. Temiz mensup ya. ve müfret geliyor. Müfret ve mensup geliyor. Tâliben. Tullab değil. 21 öğrenciler değil. 21 öğrenci ve mensup temiz olduğu için. Temiz mensup geliyor zaten. Evet. Anlamış. Evet. Atıflı sayıların tamamında bu böyledir. Geçerlidir. Temyiz, müfret ve mensup gelir. Sayıların birler hanesi her sayının birle ikisinde temizin cinsine uygun gelir. Temiz müzekkerse müzekker, münnesse müzek gelir. Yani 21 ve 22'de temiz müzekkerse birler hanesi bir ve iki dediğimiz 21 ve 22'nin birler hanesi müzekker gelir. 31, 32'de, 32'de de böyle 41, 42, 40, 51, 52, 61, 62 hepsine böyledir. Tamam. Bu. Hep. Müzekki temizin Temiz cinsinden gelir. gelir. Temiz müzekkerse sayılan birler hanesi müzekker gelir. Müennesse müennes gelir. Üçten sonrası ise dokuzda dahil, üçte dahil olmak zor. Ara sayılar ise temizin cinsinin zıttına gelir. Temiz müzekkerse sayıların birler hanesi üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz kısmı mühendez gelir. Vahidun ve Işruna taliben ve İthnani ve Işruna taliben yirmi, yirmi yirmik sayıları. 23 demek için talibenin cinsine bakarız. Müzekker olduğu için felâfetün ve ışrûne taliben deriz. Sayılan onlar hâinsin hiç değişmez. Hep kalır. Sabit kalır. Işrûne, felâfûne, erbaûne, efendime söyleyeyim. Khamsûne, siftûne. Evet. Öyle devam eder. Mürekkep sayılardaki. Evet. Mürekkep sayılardaki. Doğru. Mürekkep sayılarda birler birle iki sayısı temizin cinsinden efendime söyleyeyim. 3 ile 9 arasındaki sayılarda da temizinciinsin zıttına geliyordu. Birler hanesi, değil mi? <gülüyor> Erbaa tün ve ışırıne taliben 24 erkek öğrenci, hamsetün ve ışırıne taliben 25 erkek öğrenci, sittetün ve ışırıne taliben 26 öğrenci, seb atün ve ışırıne taliben 27 öğrenci, erkek öğrenci tabi. Semahiyetün ve Işrune taliben 28 öğrenci, Tiz atun ve Işrune taliben 29 öğrenci, Selahatu ne taliben, Erbao taliben gibi, Işrune taliben gibi okut sayılardır. Onlar değişmez 30 öğrenci. Burasını anlaşılmış kabul ediyor, devam ediyorum. Biraz çalışırsanız ve dersi dinlerseniz inşallah şeyden kayıtlardan yerleşir. İkramayeli gelen şeyleri oku, sün mektubu me akitabet el ergamil vardeti fihi bil hurufi. Sonra onda harflerle bulunan rakamların yazısıyla beraber onu yaz. Daha önce yaptığımız alıştırmalardan birisi burada da yine ağıtılı sayılarla ilgili olarak yazacağız. Fish şehri 29 ev 30 Yemen. Ayrıca veya 30 gün vardır. Güzel. Hemen neye bakacağız? Sıst, sıst, atun, neye bakacağız? Temiz. Temize Temiz. bakacağız. Temizin cinsine bakacağız. Evet. Temiz müzekker olduğu için ara sayıları o birler hanesinin birler rakam hanesine sayıların cinsini tespit ettik. Evet. Mühendis olacak. Yani sıst, atun, ve ışrune ev ne? yevme. Evet. evet. 29 veya 30 gün vardır bir ayda yirmi dokuz veya otuz gün vardır. Fi hadihil hafiletî yirmi beş rakiben. Bu otobüste yirmi Onu lütfen Arapça alayım. Hamsatü e, rakiben. Rağmen. Rakibenin cinsimiz müzekar olduğu için hanesi mümennesi Mönnesi. olacak. Yirmi beşten dolayı tüm ve Işrûne rakiben. Evet. Değerlerini okuyayım geçeyim mi? Çünkü süre de uzadı. Dikkat de dağıldı. Siz de yorgunsunuz. Değerlerini okuyayım geçeyim inşallah. Üzerinde çalışın. Ceal <gülüyor> mu olmaz. Ceal mi? 22 mi 23 mi? Ben de tam biraz kısa şey yapmış. Küçük yazmış. 22 taliben cediden. Bugün 22 yeni öğrenci geldi. Erkek. Fi hadi hadel kitabı 21 dersen bu ders bu kitapta 21 ders vardır hadel mel'abu abu tuluhu 28 mitran ve arduhu 24 mitran. Ee tul uzunluk demek art genişlik demek hadel mel bu oyun alanının tuluhu uzunluğu 28 metre ve arduhu genişliği 24 metredir. Art ile ert ayrı ert yer demek. Yer yüzü demek art ayından genişlik demek. Birisi hemze ile birisi ayından. Hemze ile olan yüzü. Evet. Sen i̇kisi de geniş. <gülüyor> yani <yaha gibi>. <gülüyor> de art aynı olarak girmiş. Aynı şey gibi değil. Gibi. Evet. Kürtçe Türkçe aslında iyice karıştırsak tam Arapça'ya uluyor. <gülüyor> Mesela, değil, aynı evet kem kilometren el mesafetü beyne medineti vel metari şehirle havaalan arasındaki mesafe kaç kilometredir el mesafetü beynehuma 23 kilometren o ikisinin arasındaki mesafe 23 kilometredir hadet defteru tułuhu yirmi yedi sentimetren bu defterin uzunluğu yirmi yedi santimetredir. Santimetre ne? Ya? Arapça ne Yok yok Arapçadan, Arapça'dan değil. Arapçaya Arapça, İngilizce'den Arapça girmiştir. Yani. Metre öyle. Yani. Kilometre. Evet. Ölçüm, mesafeler me mesafe ölçeler öyle. Temel mayeli gelen şeyler düşün. Mübekkiran, müteahhiran. Mübekkiran, erken, erken cevap demek. Müteahhir ise gecikmiş, teahhir etmiş olarak. Geç vakitte, gecikmiş olarak demek. Bunlar hal olarak kullanılır. Hal olarak kullanılır. Ya failin halinden haber verir veya mefkulun halinden haber verir veya ikisinin halinden haber verir. İsim halde değil bu mu? İsim hal ise hal sahibi demek. Fail ise ismi hal e, zil hal daha, daha. zil <gülüyor> hal sahibi ismi hal zil hal denir bunlar burada şimdi okuyacağımız cümlelerde hal olarak kullanılmıştır hal ise bu şeyden kayıttan yazın eğer yetiştiremezseniz hal ise failin veya mef'ulün veya her ikisinin durumunu bildiren kelimedir ki fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır hal fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Şimdi bir iki cümle yapalım. Üzerinde bunu deneyelim. Hal, Pratik yapalım. Ben şeyim şimdi. Hal, failin, failin ve veya, veya mef'ulün mef bir daha veya veya her ikisinin, veya her ikisinin. durumunu bildirir. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Mensup, çoğunlukla müfret kelimedir. Bazen cümle olarak gelir, bazen müfret kelime olarak gelir. Nasıl sorusunun cevabıdır. Gitti, nasıl gitti, geldi, nasıl geldi, vurdu, nasıl vurdu, kırdı, nasıl kırdı gibi. sorulan nasıl Yok yok. Yani birbirinin zıttı mı? manasına gelir o, çarpı. Mübekkiren, müteahkiren. Zıt kelimeler yani. zıt anlamlı kelimeler. Zehebtu ilel medresetil yevme mübekkiren. Bugün okuldan erken döndüm. Döndüm. Nasıl döndüm? Erken döndüm. Mübekkiren. <gülüyor> Ve racautu ilel beyti müteahkiren. Ve eve zehebt dönüyor. Raca, Bende racaat olmuş. Önemli değil. Yarın doğru. De Yarın beyti Eve tehir etmiş, gecikmiş olarak. Geç döndüm. Erken gittim, geç döndüm. <gülüyor> nasıl döndüm? Mutaahiran, geç döndüm. Bu da fiil nasıl soruyor. Nasıl, evet. Nasıl? nasıl döndüm? Nasıl gittim işte? Onu soruyoruz ki. Nasıl sorusunu soruyoruz? Fiil ne? Gittim, nasıl gittim? Fiil ne? Okudum, nasıl okudum? Fiil ne? Baktım, nasıl baktım? Fiile nasıl sorusunu soruyoruz? Ona aldığımız cevap ise hal oluyor. Zehbet leyla ilel camiatı müteahhiran ten. özür dilerim. Çünkü o failden haldir. Fail mühennesi olduğu için müteahireten oldu. Leyla üniversiteye geç gitti. Zehebet tabibetül yevme ilel müsteşfaa mübekkiraten Bayan doktor bugün hastaneye erken gitti. Bakın burada fiile nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl gitti? Kim? Leyla, hal sahibi kim orada Leyla? O zaman Leylanın cinsine uygun olarak halde müennes gelecek. Müteahhira veya mübekkira ten diye mübenes gelecek. Yani müzekirin sonunda kapalı tekledik. normal diğer yaptığımız gibi, o kayıtlara uygun olarak müzekir mübenese dönüş düşüyor. İşte hal sahibi failse failin cinsine bakacağız. Mefulse mefulin cinsine bakacağız. Kevbin cümelen müssamilenin kelimatıyla atiyete gelen kelimeler kullanarak cümleler oluştur. Daimen ahyanen müteahıran merreten ukhra daimen devamlı. Sürekli daimen Ahy ahyanen bazen müteahıran geç, gecikmiş olarak merreten ukhra bir kez daha diğer bir kez daha son olur mu? Yok. Ahir değil. Uhra. Diğer. Bir kere diğer bir kere daha. Evet. Merraten. Ahire. Merraten diyoruz. Merraten önce müennes. Onun sıfatı da değil. Ahar. Müzakkeri. Uhra. Müennes. Tek kelime mi hocam? Yok. Ayrı kelimeler. Merraten. Defa. Kere demek. Kez. Kera. Defe. Defa kez, kere, defa merraten merratun, uhrada diğer müzekkeri aharın bazen adet, beş, adet he beş kez, on kez evet. gittim mesela kere diyoruz ya, kere, defa evet, bunları kullanacağız el-kelimatul ciddetü yeni kelimeler daimen, devamlı ahyanen, bazen Merraten uhra bir kez daha. Mektebun, masa. Amilun, cemuhu ummalun ve ameletun. iş işçi. Tuğlun, uzunluk. Ardun, genişlik. Mesafetun, mesafe. Kilometrun, cemuhu kilometratun kilometre. Sentimetrun, cemuhu sentimetratun santimetre. Mitrun, cemuhu emtarun metre, amile çalıştı, feale yaptı, rakibe bindi, raki'a ruku etti, secede secdetti. İntehet ders, ders bitti.